Kıyamet artık kopmuştu. Mahşeri bir kalabalık vardı. Gözün aldığı her yerde insanlar vardı. Kimisi şaşırıp kalmış, öylece etrafına bakınıyor. Kimisi telaşla sağa sola koşturuyor. Kimisi de çökmüş, başına ellerin arasını almış, öylece bekliyordu. Taner'in kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Soğuk terler döküyordu. Ölmeden evvel, kıyamet, sorgu ve mizan hakkında çok şeyler duymuştu. Ancak gördükleri karşısında ürperdi, korktu ve beklemek ve ne olacağını bilememek hiç düşünmemişti. Bir ses duydu. Baktı ki sırası gelen hesabını vermek üzere, Sese doğru gidiyordu. Dehşet içinde beklerken, Kendi ismini de okudular. Hayretle bir sağına, bir soluna baktı. Ben mi diyebildi, titreyerek. Kollarına iki kişi girdi. Ve kalabalığı yararak götürmeye başladılar. Bunların görevli oldukları belliydi. Şaşkın bakışlarla yürüdü. Ve merkezi bir yere geldi Onu getirenler Yanından uzaklaşarak Oradan ayrıldılar Başına eğdi Hayatı aklına geldi Gözlerinin önünden Bir bir hayatında yaşadıkları Geçiyordu Bir an durdu Ve şükürler olsun dedi kendi kendine Babam dedi ibadetlerine azami dikkat ederdi Annem de onun gibiydi ben de elimden geldiğince onlar gibi oldum. Namazı kıldım, orucu tuttum, haramlardan kaçınmaya çalıştım. Ağlamaya başladı dedi ki, Rabbimi seviyorum, hiç değilse sevdiğimi zannediyorum. Ama bir yandan da korkuyor, tek tesellim Allah'ın bağışlaması ve rahmeti diye düşünmeden duramıyordu derken hesap başladı. Boncuk boncuk terli döküyordu. Öyle ki sırık sıklam olmuştu. Bir yandan da titriyordu. Öylece ne kadar sürdü bilinmez. Artık hesap bitmiş, gözleri terazinin ibresine takılmış ve neticeyi bekliyordu. Hüküm verilecekti. Oradan aldılar ve tekrar eski yerine getirdiler. Bir müddet sonra görevli melekler gelerek mahşer meydanındaki kalabalığa ismini okudular. Heyecandan ayakları tutmaz olmuştu. Neredeyse yığılıp kalacaktı. Müthiş bir uğultu yükseldi. Acaba yanlış mı duyuyordu? Adı cehennemlikler listesinde okunmuştu. Yere yıldı kaldı, adeta dondu, birden olamaz diye bağırdı. Nasıl olur bu, ben nasıl cehennemlik olurum dedi. Oysa namaz kıldım, bir şeyler yaptım diyordu. Görevliler geldi ve kollarından tutarak onu alevleri göklere yükselen cehenneme doğru götürmeye başladılar. Bir yandan çırpınıyordu Bir kurtuluş çaresi yok muydu? Yardım edecek biri yok muydu? Yalvarmayla karışık dedi Oruçlarım dedi Okuduğum Kur'anlar dedi Namazlarım dedi Hiçbiri beni kurtarmayacak mı? Alevlere çok yaklaşmışlardı Başını geriye çevirdi Artık son çırpınışlarıydı Görevliler hiç aldırmıyorlardı. Durmadan yürümeye devam ettiler. Ve yolun sonunda onu dibi görünmeyen cehennem çukurunun başına getirdiler. Öyle ki alevlerin harareti yüzüne yaklaşıyordu. Son bir ümit ile dönüp geriye baktı. Ama bir şey yoktu. Ümitleri sönmüştü. İki büyüklüm olmuştu. Görevlilerden biri onu itiverdi. Vücudunu birdenbire boşlukta buldu. Alevlere doğru düşerken tam da birkaç metre düşmüş idi ki bir el onu tutup yakalayıverdi. Başını kaldırdı. Bir de baktı ki onu düşmekten kurtaran uzun ve beyaz sakallı bir ihtiyardı. İhtiyarın yüzüne baktı. Titreyerek siz kimsiniz? Ben senin kıldığın namazlarınım. Cevap vererek, neden bu kadar geç kaldınız? Az daha düşüyordum. İhtiyar acı acı gülümsedi ve dedi ki, sen de beni hep son anda yetiştiriyordun. Hatırladın mı? Birden gözlerini açtı ve yatağındaydı. Kan ter içinde kalmıştı. Derin bir iç çekti ve Elhamdülillah, Elhamdülillah çok şükür rüyaymış diyebildi. Baktı dışarıdan bir ses geliyor. Kulak kabarttı. Sabah ezanı okunuyordu. Bir ok gibi yerinden fırladı. Abdestini aldı ve hemen bekletmeden namazını kıldı. Rabbimiz bizleri namazını vaktinde kılanlardan eylesin inşallah.